Thank 14 Mart Salı, Yıl 2017, Ay 3, Gün 73, Kasım 127 1438, Hicri Cemazi El 15, 1433, Rumi Mart 1 Mart 1433, Rumi Yılbaşı Tıp Bayramı Sağlık Haftası Fırtına Günün Sözü, Ulusların Sağlığı Zenginliklerinden Daha Kıymetlidir Vil Duran Günün Tarihi, 40 Yıl Önce Bugün 14 Mart 1977'de Ünlü Peyzaj Restramı ressamı Hikmet Onat İstanbul'da vefat etmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi Der wirden Kuitsollar wenn ich meine mit Jumartessi Harbertitel Chiccaressi wenn ich meine mit Jumartessi El intenso spüren Hessam Sorra Jumar Tessi Venim manneme Jumar Tessi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 Grubundan geliyordu çalmamızın sebebini de Eduardo Galiano'nun kadınlar kitabından okuyalım şimdi. Kadınlar. Eduardo Galiano. Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık. Plaza de Mayo anneleri. 1977 Buenos Aires. Kendi evlatları tarafından dünyaya getirilmiş Kadınlar olan Plaza de Mayo, Mayıs Meydanı anneleri bu trajedinin Yunan korosunu oluşturuyorlar. Kayıplarının fotoğraflarını havaya kaldırıp pembe hükümet sarayının önündeki piramidin etrafında kışlaları, karakolları ve kiliseleri dolaşırken ki inatçılıklarıyla dönüp dururken gözleri onca gözyaşından kupkuru ve eskiden varken Artık olmayanları ya da kim bilir, belki de hala olanları beklemekten umutları kırılmış. Uyanıyor ve hayatta olduğunu hissediyorum, diyor içlerinden biri ve her biri. Sabah vakti geride kalırken umudum yavaş yavaş tükeniyor. Öğlen olduğunda ölüyorum. Akşama doğru diriliyorum. O zaman geleceğine yeniden inanıyor ve masaya onun için bir tabak koyuyorum. Ama o yeniden ölüyor. Ve gece olduğunda umudum tamam, tamamen tükenmiş olarak uyuyakalıyorum. Uyanıyor ve hayatta olduğunu hissediyorum. Onlara deliler diyorlar. Normalde kimse onlardan bahsetmiyor. Durum normale dönünce dolar ucuzluyor. Aynı şekilde bazı insanlar da. Deli şairler ölüme gidiyorlar. Normal şairlerse kılıcı öpüp övgüler düzüyor ve sessizliğe gömülüyorlar. Ekonomi bakanı çok normal bir şekilde Afrika selvasında aslan ve zürafa avlarken generaller Buenos Aires'in kenar mahallelerinde işçi avlıyorlar. Yeni dil kuralları askeri diktatörlüğü ulusal yeniden yapılanma süreci olarak adlandırmaya mecbur ediyor. Kadınlar. Eduardo Galiano. Yeah, Çeviren Süleyman Doğan. Sel Yayıncılık. Evet tarihte bugün 1592'de bugün Nihai Pi günü ilan edilmiş Yani takvimlerdeki e, Bilinen takvimlerdeki En büyük e, Pi sayısının Jülyen takvime bulunduğundan beri en büyük e, pi sayısında en uç, uç noktaya kadar ulaşılmış. 3 1 diye gidiyor ya böyle. Ta 1592'de hesaplamışlar. Hala matematikle aramız o kadar iyi değil ama. Evet, katılıyorum. 1943'te 2. Dünya Savaşı'nda Krakow Polonya'daki Krakow Ghetto'su tasfiye edilmiş. Yani herkes öldürülmüş anlamına geliyor. Bu tırnak içinde tasfiye kelimesi kullanılıyor. Durum budur. Şimdi günümüzün haberlerine kısaca göz atmaya çalışalım. Ee, öncelikle çok gene şiddet olaylarıyla sarsılan bir dünyadan bahsediyoruz. Siviller kaçışıyor Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin de ...ve Kürt güçlerinin de... ...IŞİD'in elinde bulunan... E, ...batı, Musul'a... ...hamlesi yükseldikçe... ...korku içinde, dehşet içinde... Ka ...kaçan... ...siviller... E, ...kamplara... ...koşturuyorlar... ...yerlerinden, yurtlarından olmuş... ...insanlara ayrılmış kamplara... ...bir sivil... ...demokrasi navdan ok okursak... ...ya da dinlersek... ...bir sivil... Sad Muhammed ailelerin kaçarken aynı zamanda da e, keskin nişancı sniper ateşinden de kurtulmak için çok ikiye bölüp katlanıp gitmek zorunda kalmışlar. Olduğunu söylüyor. Kalmış olduklarını söylüyor. El Mansur bölgesinden 14 ya da 15 kişi kaçarken onların üzerine sniper ateşi, keskin nişancı ateşi vardı vadiden. ...hiçbir şey takmıyorlar demiş... ...kadın, çocukmuş... ...kadınmış ya da herhangi bir şeymiş... ...ihtiyarmış... ...zigzaklar halinde Koş, koştuk... ...kaçarken diyor... ...oraya bir oraya... ...bir buraya giderken... Musul'un dışında da bir Şii... ...paramiliter grup... ...bir büyük... ...kitne mezarı... ...bulunduğunu açıklıyor... ...toplu mezar bulunduğunu açıklamış tam doğrulamamıştı haberler ama dün onun için tam doğrulanmadığı için vermemiştik ama bu sefer demokrasinin havda devam etmiş bu habere. IŞİD'in ele geçirdiğinde ya da DAEŞ ya da DAEŞ neyse adı 2014 Haziran'ında Baduş hapishanesi katliamı diye adlandırılan yerde 600, 600 kadar insanın gözünün yaşına bakmadan katledildiğini söylüyor Human Rights Watch, insanakları hakları izleme örgütü. Herhalde o oradan kalan insanlar oldu bu toplu mezarın oradan çıktığı belirtiliyor. Rusid'in bir katliamı. Yani katliamlar üzerine gidiyoruz bugün maalesef. İlginç bir tartışma da vardı Irak'ta. Irak'ta kadın parlamenterlerden Cemile Ubeydi ve Lama Halfi parlamentoya çok eşlik yasası getirilmesini önermiş. Konu ayrı bir şekilde tartışılabilir ama verdiği rakamlar çok trajik. Bu iki milletvekilinin kadın aile ve çocuk komisyonu üyesi Lema Halfi Irak'ta dul kadınlarımızın sayısı 2 milyonu geçmiş durumda demiş. 2 milyon dul kadın ne manaya geliyor? Yani sadece bunların hepsi savaşta ölen insanların eşleri mi diye soracak olursanız diğer rakamı da Cemile Übeydi veriyor. O ise 4 milyon olarak söylemiş ama bunun içerisine Evlilik yapamayan ve yaşı gençen kızlar eşlerinden boşananları da eklemiş 4 milyon olarak. Yani net olarak da belki söyleyebiliriz. Bu savaş dolayısıyla 2 milyonu yakın insan kocalarını kaybetmiş ve çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kalıyor şu anda Irak'ta. 2 milyon kadın. Evet bir, belki de 2 kata üstelik ve onların bir kısmının da insan tacirlerinin eline düştüğü hiç şüphesiz yani seks kölesi olarak kullanıldıklarına... Onu, onu da rakama veriliyor. Evet onlara bakacak erkek yok çünkü. DH'in 1940 kadına kaçırdığından bahsediliyor. Yani 2 milyon rakama veriliyor. Bir de DH'in 1940 kadını kaçırdığı dile getirilmiş Halfi tarafından. Bu Irak boyutu. Ama 2 milyon e, kadının Şimdi, kocasını kaybetmesi efendim. demek 2 milyon... İnsanın ölmesi demek manasına da geliyor bir diğer taraftan evet, belki tabii, de. Belki de. Bu açık yani resmi olmayan rakamlar tabii ki belki farklı bir anlamda çıkarılabilir yani, rakamlar daha detaylı bakıldığında ama kimse edenler, tutmuyor. Yani. Başka yerlere gidenler, kaçanlar filan da erkeklerden olmuştur ailelerini, her şeylerini bırakarak bilmiyoruz. Ve durmuyor da savaş. Yani hmm. bir, bir, Hemen yanına Suriye'ye geçecek olursak, Birleşmiş Milletler Çocukları Yardım Fonu UNICEF, Suriye Savaşı'nda 2016 yılında geçtiğimiz yılında daha önceki yılları kıyasla daha fazla çocuk öldüğünü evet. söylemiş. Rekor kırılmış durumda. Zaten Irak'ta ilk bu 2003 tarihinde neredeyse bir sene öncesinden başlayarak durdurmak için girişilen bütün eylemlere kendimiz de sözümüz yettiğince destek vermeye çalışırken uzun boylu konuşmuştuk ki o zamanlar hatta ben de uzun bir ayrıntılı da bir makale kaleme almıştım Nacizane. Yani Irak'ın işgali demek aslında bölgede ülkenin tamamen ortadan kalkması mahvolması, parçalanması ...ve sonu gelmeyen ıstıraplar demek olduğunu konuşup duruyorduk işte o zamanlar. Evet. Gerçekleşti. Irak diye bir ülkeden bahsetmek çok zor. Şimdi Suriye diye bir ülkeden bahsetmek çok zor artık. Zaten mesela... Iı, Yarın yıl dönüm bu arada Suriye'deki savaşın. Altı bitiyor değil mi? Evet. Yani e, Suriye insan Hakları Gözlemevi'nin verdiği rakamlara göre... 321 bin insan hayatını kaybetmiş 145 bin insanda kayıpmış bu savaş içerisinde Yarın bunu daha ayrıntılı olarak Maalesef ele almak zorunda kalacağımızı Söyleyelim ve devam edelim Suriye'den çok berbat Bir rakam ve haber var Bir çift intihar bombacısı Iraklıları Iraklıları Aslında Taşı, Acıları taşıyan bir e, otobüsü patlatmışlar. Cumartesi günü oldu bu olay. En az 74 ölü ve e, düzinelerce yaralı var. Yaralıların bir kısmının ağır olduğu, işte bir takım organ kayıpları falan da olduğundan bahsediliyor. Hepsi Şii hacılar bunlar. Senin de dediğin gibi e, bir sünni isyan grubu adı da Fetih El Şam. cephesi Fetih El Cam JEPESİ daha önce El Kaide'ye bağlıymış. Bütün bunları 1900, ta 1900 ya 2003'ten beri de tartıştığımızı söyleyelim. Bunlar olacaktı diyen pek çok yazarı ve analisti burada. Hem kendilerini konuk ettik hem de yazılarına yer verdik. Hepsi oluyor maalesef. O zamanlar Irak içinde ama şimdi blowback denen her şey gerçekleşiyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF 2016'da senin dediğin gibi Suriyeli çocuklar için en korkunç yıl olduğunu rakamsal olarak da söylüyor. Sa oldu. Sadece UNICEF değil aynı zamanda sınır tanımayan doktorların da açıkladığı bir rapor vardı dün. Yaklaşık 6 yıldır devam eden yan itibariyle 6. yılı başlangıcı e, anılacak olan savaşın. Ülkenin sağlık hizmetlerinin nasıl etkilediğini anlatmışlar bu raporda. Suriye'deki tıbbi pratikte yaşanan değişim. 2.3 üst üste sürekli saldırı tehdidi altındaki sağlık tesislerinde karşılaşılan çıkmazlar ve geliştirilen uyum çalışmaları başlıklı 22 sayfalık bir rapor. Aslında her ülkede bu raporun göz önüne alınması gerekiyor. Her an her yerde böyle bir savaş çıkabilir. Bu sınır tanımayan doktorların yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan durum da şu. Bu rapora göre sadece 2016'da Azez ve Halep kentlerinin çeşitli bölgelerinde 81 sağlık tesisi hasar görmüş ya da yok edilmiş. Sadece 2016'da iki bölgede, Azez ve Halep'te. Bunlardan bazıları birden fazla saldırıya hedef olmuş. 2015'te sınır tanımayan doktorların desteklediği 94 tesis saldırıya uğramış ve 81 sağlık çalışanı hayatını kaybetmiş. Yok edilen sağlık tesislerinin hayatını kaybeden ya da ülkeyi terk etmek zorunda kalan sağlık çalışanlarının toplam sayısı ise bilinmiyormuş. Raporda sağlık çalışanlarına yönelik güvenlik tehditleri de yer alıyormuş. Evet, UNICEF raporuna ufacık bir şey daha ekleyeyim. Ee, çok ürkütücü bir, küçük ama ürkütücü bir rakam. Çocukların ölüm sayısı bir yıl içinde yüzde yirmi artmış. Korkunç bir oran bu. Ve aynı zamanda bir başka oran daha var. Askeri alınan çocukların, savaştırılan çocukların iki katına çıktığı da belirtiliyor. Evet. Yani tam bir cehennemin içinde bütün bir kuşak zaten eğitim plan söz konusu bunlar ileride muhtemelen başka terör gruplarının başka savaştan başka hiçbir şey görmedikleri için hayatlarında ıstıraptan. E, muhtemelen oyuncu olacak. Evet ama hemen gözden çıkarmamak lazım bir nesilde bu şekilde diye düşünüyorum ben. Bir diğer taraftan eklemek gerekirse Suriye iç Savaşı, yarın da detaylı bir şekilde konuşuruz bunu. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmüş en büyük mülteci krizine de neden olmuş durumda. Evet. Suriye İnsan Hakları Gözleme Örgütü 320 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belgelendiğini, 145 binden fazla insanın kayıp olduğunu belirtti. Bunu tekrar hatırlatıyorum. Hayatını kaybedenlerin 96 binden fazlası sivilmiş. 100 bin, 100 bin sivil hayatını kaybetmiş bu savaş içerisinde ee, rejim güçleri ve müttefiklerinin 83 bin 500'den fazla kişiyi öldürdüğünden bahsediliyor. Ölenlerin 27500'den bin fazlasının da hava saldırılarında 14 bin 600'nin cezaevlerindeki işkence ve idamlar nedeniyle yaşamını yitirdiği de söyleniyormuş aynı rapor içerisinde. Evet biz bir de şeyden de bahsetmek lazım tabi Türkiye'nin de Suriye'nin içinde olduğu ve giderek de daha derin bir angajman içinde olabileceğinin ipuçları da görüldüğü söyleniyor. Cumhurbaşkanı dün bir konuşma yapmış, bir televizyonda konuşma yapmış ve Münbiç yolunda ilerlendiğini açıklamış. Kenardaki köyler alındı demiş ama o köylerin hemen dibinde Suriye ordusu, PYD. ...Özgür Sürü ordusu, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın bayrakları yan yana dalgılanıyor. Sunucu şey demiş, gayet büyük bir soğukkanlılıkla, A Haber ve ATV'nin ortak yayınına konuk olmuş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Salih Nayman ve Banu El soruları soruyorlar. Hangisi olduğunu bilmiyorum, sunucunu ben seyretmedim, haberine bakıyorum sadece. Sunuculardan biri, Membiç Operasyonu başladı ve yürüyor diyebilir miyiz? ...diye sormuş. Tabii... ...diye cevap vermiş Cumhurbaşkanı Hı. da. Ee, ve böylece... ayrıca da şey demiş... ...hayırcılar ve terör aynı safta demiş... ...hayır diyenlerin bu ülkede bir dikili ağacı yok... Dedi, ...demiş. Bunun ne demek olduğunu anlamadım ama... ...mühim değil. Yani benim anlamam mühim değil. Onun söylemesi tabii ki mühim. Ee, yani... ...şey diyor... ...Anadolu Ajansı'nın... Piyedinin membic'e özellik ilan ettiğine dair membic'te ilişkin haberine dair bunların hepsi hikaye, blöf yapıyorlar. Orada özellik ilanı filan. Daha önce Kuzey Suriye'de özellik ilan etmişti, ne oldu? Buralarda Türkiye'nin onayı olmadan adım mı atamazlar demiş. İmha tanklara cevaben mi söylemiş bunu? E, ...şeye sormuşlar işte... Yani bu, ...görüntüler vardı Membiç'te değil Membiç'te özellik ilanı sorusuna... Hı hı. ...bunların hepsi adım adım takip ediyor... ...böyle bir psikolojik ortam ilan edildiği için... ...böyle bir şeyi ilan etmenin... ...gayretinin içerisine giriyorlar... ...zaten Membiç kenarında... ...bazı köyleri de almış durumdayız diyor... ...yani altıncı yıl... ...biterken... ...ve sayısını biraz önce... Verdiğim, ...yüz binlerce... ...sadece sivillerin... ...ölen sivillerin sayısı yüz binken... Türkiye'den de asker olarak en az 71 şey tabiri gelmişken devam edeceğinin haberleri var. Peki ona döneriz. Yarın daha da ayrıntılı olarak döneceğiz ama Suriye ile ilgili e, daha da şiddet olayları ile ilgili iki haberimiz daha var. Dünyanın dört bir tarafında kıyamet kopuyor. Dün vermiştik bir Etiyopya'dan en az 46 kişinin öldüğü haberini. Bir çöplükte yıkılması sonucunda bu da başka bir türden bir dolaylı şiddet diye açıklayabiliriz. Ve dünyanın e, bir çöplüğe dönüştüğü de e, yolunda da çok ilginç bir analiz var. Onunla da birleştirebiliriz daha sonra. Bir de Haiti'den korkunç bir şiddet haberi geldi. Evet. En az 38 kişiyi öldürmüş bir otobüs sürücüsü ve haberin detaylarına baktıkça insanın devamını okumaması, okumayası geliyor doğrusu. Önce bir şey böyle bir gösteri gibi bir şeyin ya yani dolaşıyorlarmış piyasa yapan insanlar da diye bir şehrinde. Önce iki yayın üzerine şey yapmış, öldürmüş onları, ezmiş otobüsle. Sonra devam etmiş yoluna birkaç kilometre gitmiş. Belki 3 kilometre falan gitmiş başka bir yerde daha fazla kurban nerede bulabilirim diye kalabalığın üzerine sürmüş. Ve toplamda 38 kişi ezerek öldürmüş. Peki kendisi ne olmuş dersen kaçmış. Kaçmış. Evet. Hmm. Yürüyerek kaçmış Neden saldırıyı gerçekleştirmiş? Bilmiyoruz. ...sinirlenmiştir bir şey herhalde. Yani çok önemli de bir şeyden bahsetmiştik. Bu demin sözünü ettiğimiz Etiyopya'daki çöp, çöp yığının çöküp... ...yani neredeyse bir kitle katliamına dönüşmesi... 46 kişinin evlerinin çökmesi üzerine ölmesinden... ...baya ayrıntılı bir analiz var Guardian gazetesinde bunu daha sonra e, ancak ele alabileceğiz. Ama e, batının batı dünyasının medeniyetinin diyelim kullan at kültürü bütün dünyada e, muazzam bir çöp e, kültürüne yol açmış. Bütün sahillerden tutun e, toprakları verimli topraklara kadar her taraf artık balıkçılık Köyleri filan çöp yığınlarının altında yok olup gitmekteymiş. Muazzam da bir fotoğraf koymuşlar Tayland'dan. <gülüyor> Denizi görmek mümkün değil çöpten. Atıp gidiyorlar insanlar yani. Dave Hall yazmış. Çok ciddi bir batının bu ambalaj kültürü diyor. Tek bir sarıyor bir ambalaj diyor eve gönderiyor mesela. Ondan sonra atıyorsun sen de. Yani bütün o plastik kaplı şeyleri falan. Ve fosil yakıt endüstrisinin de akademiyadaki görünmeyen eli üzerine de çok ayrıntılı bir e, haber daha var. Bütün akademik araştırmaları da ele geçirmişler artık. Yani küresel ısınma yok. Fosil yakıt bir şey yapmıyor diyen akademikler vaziyeti var. Peki ona ona dönmeden ve Türkiye'nin Avrupa ile büyük sorunu ...Hollanda başta olmak üzere pek çok ülkeyle ciddi bir kriz içinde olduğunu söylemeden önce... ...Türkiye'den önemli bir haber geldi. Ona e, kulak verelim. E, dün e, oldukça ilginç bir gelişme oldu. ve Boğaziçi Üniversitesi'nde barış bildirisine imza atan Noemi Levi Aksu... ...ve Abbasvali'nin çalışma izinlerinin iptal edilmesi... ...protesto edildi. Üniversitenin güney meydanında buluşan akademisyenler... ...kararın akademik özelliğe aykırı olduğunu belirterek... ...üniversite ifade özgürlüğünü, akademik özgürlüğü savundular. Ve açıklama topluca şeyleriyle, cübbeleriyle... ...bu kampusta yer alan akademisyenler... ...ardından... Açıklamasının ardından da Aksu öğrencilerine örfü idare eden o hale keyfiyetin iktidarı başlıklı bir açık ders vermiş oluyor. Bu benim bilebildiğim kadarıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ilk. Aynı zamanda da Türkiye Akademisi'nde de akademyasında da bir ilk oluşturuyor. Bir toplu dayanışma üniversite öğretim üyelerinin öğrencilerle beraber nasıl bir gelişme olduğunu merakla e, takip edeceğiz, size de aktaracağız. Şimdi oradan bu kısa sesleri verelim. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin açıklaması üniversitemizin tarih bölümü öğretim üyelerinden Oçent Doktor Noemi Levi Aksu ile Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Abbas Vali'nin Çalışma izinlerinin 22 Şubat tarihinde Gök Yürütme Kurulu tarafından iptal edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Üniversitemizin süreç ve kurullarını tamamen dışlayan bu kararı akademik ilkelerimize ve özelliğe aykırı bulduğumuzu ve bu karar geri alınıncaya kadar konunun takipçisi olacağımızı duyuruyoruz. Ben de kendi adıma sadece beni bağlayan birkaç söz söyleyeceğim. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin tepkisi bir ilk. Umarım başka üniversitelere örnek olacaktı. Bu yokun kararı yalnızca Boğaziçi Üniversitesi akademik ilkelerine değil, ifade özgürlüğüne karşı bir saldırıdır. Türkiye'nin birçok üniversitesinde eleştirel seslere karşı yapılan saldırılardan farksızdı Eleştirinin imkansız olduğu bir üniversite bir üniversite değildir. Muhalefetin susturulduğu bir demokrasi de bir demokrasi değildir. Barış, demokrasi ve üniversite için mücadeleye devam etmeye devam edecek. Evet. Büyük bir alkış aldı. Aslında hepsini vermedik bu alkışların size ama... Her gerek şeyin akademi, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin yaptığı açıklaması bizzat oradan katılan akademisyenler tarafından büyük bir alkışla şey yaptı ve karşılandı ve akademik ilkelerimize ve özellikle aykırı bulduğumuzu ve bu karar geri alınıncaya kadar konunun takipçisi olacağımızı duyuruyoruz diyorlar. Bu bir benim bile bildiğim kadarıyla ilk ...yaklaşık... 40 küsur yıldan beri... ...kısmen Çin'de... ...kısmen de dışında... ...takip etmeye çalıştığım bir olay... ...ben bunu ilk defa... ...görüyorum... E, ...ve zaten... E, ...doçent doktor... ...Noemi e, Levi Aksu'nun... ...açıklamasında da... ...kendi adına konuşuyor... ...ama Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin... ...tepkisi bir ilk diyor... ...umarım başka üniversitelere örnek olacaktır... ...demişti. E, Yök'ün bu kararı... ...yalnızca Boğaziçi Üniversitesi... ...akademik ilkelerine değil... ...ifade özgürlüğüne karşı bir saldırıdır diyor. Ve... ...eleştirinin imkansız olduğu bir üniversite... ...bir üniversite değildir. Muhalefetin susturulduğu... ...bir demokrasi de bir demokrasi... ...değildir diye bitiriyor. Konuşmasını... ...gerçekten ilginç ve bir... ...ilk örnek model teşkil edebilir yakından takip etmeye çalışacağız açık gazete. que por las noches nomás se la iba en por o orar no comía nomás se la iba en por o mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Omosofría por ella, que tan su muerte la fue llamando. ay ay ay ay. ay oh. mañana le va a cantar a la casita sola con sus fuertizas de parampar juran que esa no es otra cosa más que su alma que todavía la espero Que regresse a desdichada. Kuru kuru. Calafonteden kukuru kuku Paloma dinledik tam böyle bir Meksika usulü İspanyolca da söyledi kendisinin daha önceki çeşitli dillerde çeşitli ağızlarda söylediği şarkıları da 90. yaş günü münasebetiyle çalmaya çalışıyorduk daha önce Nitekim e, Havana Gila çaldık İbranice söylediği. Yani Boy İrlanda şarkısını Haiti'den Merci Bon Dieu de çalmıştık. Şimdi de İspanya'da, Meksika'dan, Latin Amerika'dan... ...Güvercin şarkısını, Kukuru Kuku Paloma'yı çaldık. Harry Balafonte'ye devam ediyoruz. Evet, Türkiye'nin durumuna dönelim. Türkiye epey karışık bir dünya ilişkilerinde karışık bir döneme girdi. Hollanda ona şeyde düşman olarak benimseniyor ama Avrupa Birliği Türkiye'yi diplomatik şeyi taşırmaması konusunda uyarıda bulunmuş. Avrupa Birliği'nden de bir uyarı geliyor. Çeşitli yani Türkiye'nin dünyanın çeşitli kuruluşlarından Avrupa Birliği'nden Avrupa Konseyi'nden Venedik Komisyonundan Birleşmiş Milletler'den ve Sivil Toplum Kurulu'nun NGO denilen Sivil Toplum Kuruluşlarından Uluslararası Af Örgütü Amnesty International'dan Human Rights Watch'tan çok sayıda kapsamlı eleştirilere uğradığını biliyoruz ama NATO'da dahil. ...NATO'da her iki tarafa da sakin olması konusunda uyarıda bulundu dün. Öyle mi? Ha? Onu da görmüşüm. Evet. Daily Telegraph gazetesi Hollanda ve Türkiye geriliminin kazananları Erdoğan ve Wilders demiş. Britanya'nın önde gelen gazetelerinden. <gülüyor> BBC Türkçe'nin haberi bu. Gazetenin baş yazısında yani Telegraph'ın Hollanda'da yaklaşan seçime vurgu yapılmış. Çarşamba günü gerçekleşecek genel seçim Avrupa'da yükseldiği düşünülen popülizmin bu yılki ilk testi olacak. Tartışmalı figür, sadece popülist, faşist Heert Wilders'in liderliğinde göç karşıtı Özgürlük Partisi'nin seçimi birinci sırada bitirmesi bekleniyor. Fakat diğer partilerin Wilders'le koalisyon yapmayı reddetmesi nedeniyle parti büyük ihtimalle koalisyonda yer alamayacak. Erdoğan'ın Hollanda'yı Nazilere benzetmesi kutuplaşmayı arttırmayı hedefleyen hesaplanmış bir adımdı demişler. Ee, ve şeylerde devam ediyor. Akıl dışı bir takım şiddet gösterileri e, devam ediyor e, nasıl bu işin altından çıkılacağı e, belli değil Hollanda'dan vatandaşlarına seyahat uyarısı gelmiş diplomatik kriz tırmanırken Türkiye Hollanda'ya iki nota vermiş Lahey hükümetinden de Hollanda hükümetinden yeni seyahat e, e, uyarıları var Çavuşoğlu Hollanda faşizmin başkenti demiş. Sen Anne Frank'ın hatıra defterini okumuş muydun? Evet. Oyununu da seyretmiş Hollandalı ve Hayır. Rotterdamlı yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet. Anne Frank... Ki Rotterdam'da bombalanmış bir şehir aynı zamanda. Yerle bir tamamen yok edilmiş bir şehirde. Hollanda faşizmin başkenti demek biraz tuhaf olmuş. Belediye başkanı da Müslüman. Evet. Paslı. Evet. <gülüyor> Karışık bir durum var yani. Hollanda biz özür bekliyoruz diyor. Yani tarafsız konumundaki Hollanda 2. Dünya Savaşı'nda 5 yıl boyunca 1940 ile 45 yılları arasında ağır bir Alman işgaline uğramış. Ülke Nazilerin işgali ve baskı rejimi altında ezilmişti. Yaklaşık ne kadar kişi katledilmiş olduğunu biliyor musun? Naziler tarafından. işbirliği yapmadıkları için 104 bin Hollandalı, Yahudi Naziler tarafından katledilmişti. Anfrak'ta bunlardan bir tanesi. Sesini bildiğimiz yazısını. Rotterdam Belediye Başkanı, senin de söylediğin Ahmet Abu Talip, o da Fas kökenli ama Hollanda'da doğup büyümüş biri, Türkiye Başkonsolosluğu'nun Hollandalı yetkililere yalan söylediğini öne sürmüş. Bu talip Rotterdam Başkonsolosu Sad Sadin Ay Yıldız'ın ...kendilerine bakanın konsolosluğa gitmeyeceğine dair garanti verdiğini söylemiş. Tamamen yalan söyledi. İnsanları da bakanın konuşma yapacağını söyleyerek konsolosluğa çağırdığı ifadelerini kullanmış. Ve demiş ki ya bu talip... ...Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda'ya yönelik nazi kalıntıları suçlaması hakkında... ...benim naziler tarafından bombalanan bir kentin belediye başkanı olduğumu bilmeliler demiş. Geyelim devam ediyor... Amsterdam'da altı gözaltı var Türk birkaç yüz Türk asıllı Hollandalı Türk bakanların miting yapmasına konulan yasağı barışçıl bir şekilde protesto etmiş ama bundan dolayı değil gece saatlerinde Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre yaklaşık 250 kişi şehrin batısında olay çıkartmış bazı göstericiler polise taşla saldırmış. Hı. Büyük şeyler var. Polisin de buna karşılık tazikli su ve copla müdahale ettiği olaylarda altı kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Diğer şehirlerde olay yokmuş Rotterdam'da. Merkel'dan Hollanda'ya tam destek var. Bu da Doğu ve Türkçe'nin bir haberi. Münih'te Alman iş çevrelerinden temsilcilerle düzenleyen bir toplantıda konuşmuş şansörü yani Merkel ve Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın yani kamuoyu önünde Almanya'ya nazi benzetmesinde bulunmasının hiçbir biçimde kabul edilemez olarak nitelendiğini söylemiş. Yanlış anlamalara yol açar. Ayrıca nazi döneminde kurbanların çektiği acıları da azımsamak anlamına geldiğini söylüyor. Tam bir dayanışma içindeyiz diyor federal mecliste yaptığı konuşmada da bunlarla ayrıca Alman siyasetinde Türk siyasilerin seçim kampanyalarına yasak getirilip getirilmemesini tartışıyorlar Alman siyasetinde Başbakanlık müsteşarı Altmaier siyasilere miting yasağı ihtimal dışı değil demiş Almanya'da Türkiye'ye seyahat uyarısını güncellemiş. Almanya, ayrıca da bir başka sorun var Almanya ile. Alman Dışişleri Bakanlığı diplomatik yetkililerinin Die Welt gazetesi Türkiye mavi Deniz Yücelle bugüne kadar görüşemediğini açıklamış. Bu durumun kızgınlık öfke yarattığını da söylemiş. Bu da ayrı bir konu. Free Deniz etiketi ile sosyal medya üzerinden duyurulan birçok eylem var on binlerce belki yüz bin üzerinde imzada toplandı Frideniz diye ee, Almanya'daki farklı eylemlerde, kentlerde protesto ediliyor. Ama Alman Dışişleri Bakanlığından bir sözcü bugün Berlin'de dün yaptığı açıklamada cezaevine şu ana kadar hiçbir Alman Büyükelçik ve Konsolosluk görevlisinin ziyaretinin mümkün olmadığını söylemiş. Halbuki Türk hükümeti söz vermişti konsolosluk desteği verilmesi için taahhütte bulunmuştu bizzat Binali Yıldırım Başbakan Almanya Şansölyesi Angela Merkel bu biz Türk hükümetinin sözünde durmasını bekliyoruz ama taahhüt uygulanamıyor diyor Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Alman hükümetinin Yücel'in serbest bırakılması talebini bugün dün bir kez daha yine emiş bugün diye okuyorum ama dünkü haber tabi yani Yücel hem Alman hem de Türk pasaportuna sahip olduğu için Türkiye Yücel'e konsolosluk desteği verilmesi konusunda yükümlülük taşımıyor diyor. Ama vermiyormuş işte buna rağmen. Böyle bir durum var. Hollanda ile üst düzey resmi görüşmelerde askıya alınmış. Roma, dün akşam söyledi bunu. Peki şey ekonomik. Hayır. O niye değil? Niye üst Sormadılar düzeyde? galiba. Gazeteciler sormuyor değil mi? Avrupa Birliği Bakanı Çelik'ten Hollanda'ya da yapılanlar suçtur demişti zaten. Ee, peki şey ee, Rütte'de işte bu ülke naziler tarafından bombalandı demişti. Şimdi şu var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, AKP'den ya da AK Parti'den bir vekil İzmir milletvekili Hüseyin büyük ilginç bir açıklama yapmış evet oylarına iki puan katkı yaptılar Almanya ve Hollanda'ya teşekkür borçluyuz evet, demiş yani işin aslında bu aslında demek böyle yorumluyoruz buna emin olabilirsiniz biz eski emekli siyasi danışman olarak danışma size katiyetle söyleyebilirim ki hem Avrupa'daki vatandaşlarımızın oylarında hatır sayılır bir artışa sebep olacak hem de Türkiye içinde hem kararsız yani hatta bir miktar hayırcı seçmenin ciddi şekilde etkilenmesine yol açacak bu olaylar demiş ee, bu arada Samsun'da bir araya gelen on kişi Hollanda'yı protesto etmek için bayrak yakmış ...ama yanlış bayrak yakmışlar. Ee, renkleri karıştırmış. Daha, daha doğrusu renkler aynı da. Yatay dikey meselesinde bir karışık yapmışlar anlaşılan. Yani bu konu hakkında çok fazla çalışmıyor zaten Türkiye'deki protestocular. En son iki sene evvel galiba... ...yok geçtiğimiz sene Rusya bu konsolosluğunu protesto etmek için... ...Hollanda konsolosluğuna yumurta atmışlardı. Ondan bir sene önce 2014'te e, Çin'i... Ee, bu Sincan bölgesinde Ramazan ayında yaptığı e, uygulamalar dolayısıyla Uygur protesto Türklerine. etmek için hmm. e, Koreli turistleri kovalamışlardı yani bu konuda çok fazla altyapısı yok Türkiye'de protestocuların Anfrank'ı filan bilmiyorlar diyorsun sen şimdi Anfrank'ın hatıra destek. yani Fransa bayrağıyla Hollanda bayrağını karıştıran Koreli ile Çinli'yi karıştıran Rusya ile Hollanda'yı karıştıran bir yuruhtan bahsediyorsunuz yani nasıl bir entelektüel seviye bekleyebilirsiniz ki ee, evet yani Hollanda bayrağında yatay kırmızı beyaz ve mavi var. Halbuki Fransa bayrağı bilindiği gibi bleu blanc rouge diye de tanınan kırmızı e, mavi e, beyaz kırmızı renklerden oluşuyor. Yakmışlar ve bayağı döküyorlar şeyi yakıcı maddeyi. Evet. Zor yanıyor biraz. Klasik yürüyüş bir işte. Türk ıı, Milli maaşını söylemişler Ses de var biraz kulak verebiliriz belki Ömer de 32 yaşındaki grup adına açıklama yapmış Türk milletini küçük düşürmek kimsenin haddine değildir Biz Türk gençleri olarak canımız pahasına da olsa vatanımız ve bayrağımız için her, ay, her, de, her an ölmeye hazırız demiş Aynen Onlara cezamız olsun Biz böyle bir bayrak tanımıyoruz Şanlı şerefli bayrağımız Türk bayrağı. Yak, yak, yak, yak baba, yak, yak, yak Avrupa'yı, Avrupa'yı, Avrupa'yı yapıyor Avrupa. Bu paşa burayı bayrak olarak tanımıyoruz. Yak abi, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, Üstünde çekinme, çekinme diyor. Alır pa, alır Avrupa Avrupa pa, Avrupa pa Güler, sonra her kudur. Ağaçta pamir dedi Marseille'ye söylemeleri lazımdı Tabii, aslında. Tabi evet. Burada. Fransızca değil mi? Fransızca, Fransızca Marseille'ye söylemeleri tweet, Twitter kullanmadığınız için bilmezsiniz. Dün bir hashtag açıldı. Erdoğan'a destek için. Erdoğan Erdoğan is fear of Europe diye Erdoğan'ın Avrupa, Avrupa Erdoğan'dan korkuyor şeklinde Avrupa'nın korkusu Erdoğan demek istenmiş. Ama, ama yanlış söylenmiş öyle mi? Ama Erdoğan'ın Avrupa korkusu şeklinde telaffuz edildiği için İngilizce epey bir e, dalga konusu olmuştu. İnsanlar dalga geçmişler bu konuyla alakalı. Bir yanlışlık var yani bir entegrasyon sorunu var. Bu entegrasyon sorunlarından en büyüğü en büyüğü de bence bana kalırsa Hollandalılar nasıl korkması gerekenlerden bir tanesi de dün demecini de vermiştim. Halil İbrahim Kurt köpeği ısırdığı Rotterdam'da polis köpeğini ısırdığı kişinin Hollanda askeri çıkması. On duydunuz evet, mu? Duydum. Çok <gülüyor> müthiş bir şey hakikaten. Abisi asker. Abisin burada emekli Hollanda askeri çıktı diye yazıyor. Ağır darbe olan Halil İbrahim Kurt'un Hollanda Belki askeri çıktı diye öyledir, yazıyor. Belki kendisi de öyledir bilmiyorum. Kurt aynı zamanda köpeğin ısırdığı gencin de ağabeyiymiş. Hep tamam doğru evet. Evet abisi diye. Başından ağır darbe almış bu kişi. Köpeği abisi, Köpek abisini ısırmış. Kafasına da darbe almış asker. Entegrasyon karışıklıklar devam ediyor. Evet, Hollanda askeriyim. Şöyle mi? Evet, şey gelmiş ya, inciliye gelmiş, patriotların şey e, e, getirilmesi durumunda. İki senemiz geldi. Bir başka karışıklık daha var. Kuruçeşme'de bir gece kulübünü kurşunlamaktan tutuklanması talep edilen organize suç örgütü yani mafya örgütü lideri Alatın Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik. Bizerlik 11 Mart Cumartesi günü aracın içinden 16 el ateş açmış. Bir şarjör, aracın içinden bir şarjör mü ediyor ben bilmiyorum. 14 değilse ee, 16 bir şarjör müdür herhalde. Ondan sonra 500 metrelik bir kovalamacanın ardından yakalanmış polise. Polisi görünce kaçmış. Niye kaçmış acaba bilmiyorum ama. Sonradan Hürriyet'ten Damla Güler'in haberi bu. Polisteki ifadesinde şey demiş Türkiye ile Hollanda arasındaki kriz nedeniyle Moralin bozulduğunu söylemiş Özbiz Erdik ee, Hikaye ilginç ama Eşiyle de eşine darp etme suçundan da Yedi yıl hapis Kız, kız, arkadaşına. kız arkadaşına Pardon ee, Ondan ama serbest Kendisi Daha önce de bir şey Otelde birini vurmuştu Evet dışarıda ama bu Çin'de. kriz nedeniyle morali bozulmuş adamın bir mekana kafa dağıtmak için gitmiş buradan çıkınca da Kenan isimli bir kişiden kendisini Hollanda'nın İstanbul'daki baş konsolosluğuna bırakmasını istemiş evet Kenan diye daha sonra plakasını ve markasını hatırlayamadığım açık renkli bir araçla tanımadığım bir kişiyle yola çıktık diyor ilaç kullanıyormuş Kenan Bey bu arkadaşa Onur'u biraz gezdir sinirli olduğu için Hollanda Konsolosluğu'na götürme demiş. Ben ilaçların etkisiyle dalmışım. Ben dışarı baktığımda turuncu renkli valeler ve takım elbiseli telsizli kulaklıklı şahıslar vardı. Ben de gözümü açığa açmaz. Turuncu renkli kişileri görünce dün portakal bahsetmiştik ya. Evet portakal bıçaklama. Portakal bıçaklama sıkma. Yere. Telsizli, e, onu Hollanda Başkonsolosluğu sandım Buranın duvarlarına bir şarjör ateş ettim Şarjör evet. yazıyormuş abi, Daha sonra uyku sersemliği Geçince de yanlış yere ateş ettiğimi Anladım demiş neyse düzelmiş Adliyeye sevk edilirken Polis aracına bindirildiği Sırada da slogan atmış Başımız dik hayırcılar Sizi diye Silahı FETÖ'ye karşı kullanmak üzere almış. FETÖ'nün darbe ihtimaline karşı kullanmak üzere Öyle Adana mi? dair bir açıklama yapmış galiba. Anladım. Ee, bir başka sorun da Hollanda'nın e, cezasını bulmakta olduğu Yeni Akit Gazetesi. Çok önemli bizim de ilgimizi çeken bir haber yapmış. Diken'den görelim bunu. Ee, yeni Akit demiş ki National Geographic dergisinin yaptığı çalışmada buzulların tümü eridiğinde Hollanda'nın tüm toprakları sular altında oh, kalacak yeah. demiş. Doğru. Tabi bu arada Danimarka ve Belçika'nın tüm toprakları da sular altında kalacak demiş. Bu afet milyonlarca Avrupalı'yı evsiz bırakacak. Allahlarından bulsunlar demeye getiriyor yani Akit. Okay. Özellikle Hollanda'da büyük bir göçün ortaya çıkacağını söylemiş. İlk yarım saati bitirirken bir karşılaştırma yapayım, izin verirsiniz. İkinci ikinci yarım saati bitirirken pardon. İlk yarım saatte Suriye'de çocukların e, rekor sayıda ölümünden bahsettik. Evet. Şimdi de önünde bir haber var. Ocak ayında çıkmıştı. Verememiştik bu haberi. Bu vesilede verelim. Hı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF yine aynı açıklamayı yapan UNICEF Suriye'de ölen çocukların rekor sayıda olduğunu söyleyen UNICEF dünyanın en mutlu çocukların nerede olduğunu söylemiş? Türkiye'de. Hayır. Yani gerçekten soruyorum. Hollanda'da. Hollanda'da olduğunu söylemiş. Türkiye'de tam arasında kalıyor işte. Bir anda dünyanın en mutsuz çocukları var. Diğer tarafta dünyanın en mutlu çocukları var. Türkiye'de ortasında da değil. Suriye'nin hemen yan tarafında bulunuyor. Mümmüç'e devam. E son bir haber söyleyeyim ve bitirelim saati o zaman. İran'da 2016'da 530 kişi idam edilmiş. Günde bir buçuk kişi, ayda 43 kişi asılıyor İran'da komşumuz. Türkiye'de de çıkarsa İran'ı geçer mi? Soru bu ya da Suudi Arabistan'ı geçer mi? Türkiye'de çıkarsa İran'ı geçer mi? Biz Ege'ye geçip başka bir yerlerden geçiniz or kısmını bilmiyorum. Peki, ara. Açık gazde. Ahmet İnselli Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet biraz pey üzerinde durma fırsatımız oluyor bizim de ama senle de biraz daha ayrıntısına inmemiz de fayda olabilir. Bu Avrupa krizinde ne olacak? Türkiye Birleşmiş Milletler'den de çekilecek mi dersin? Protesto için. Ee, Birleşmiş Milletler'den çekilmeden önce NATO'dan çekilmesi beklenir. Ee, çünkü Hollanda'yla <gülüyor> en çok ortak olduğumuz Avrupa Birliği üyesi değiliz ama Avrupa Konseyi NATO ve OECD üyesi olarak belki Hollanda'yı protesto etmek için buralardan çekilebiliriz herhalde. Bu da Türkiye'nin düşmanları olarak tabir edilen kişilerin en çok sevindiği gelişimler olur diye düşünüyorum. Evet. Onları da memnun edebiliriz. Bu dün akşam Saatlerinde e, Hükümetin aldığı Hollanda ile Diplomatik ilişkileri Askıya alma kararı e, Aslında e, Aynı gün yanılmıyorsam e, Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkanı'nın önerisiydi Bu bakımdan da şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu hükümeti Tebrik etmesini bekliyorum e, Bu aldığı karar nedeniyle Bu e, Türkiye'de bu konu tabii ki muhalifet isimli Cumhuriyet Halk Partisi bilmiyorum ama e, e, soğuk kanını kaybetmeyen muhalefet Türkiye'deki bu girişimi e, bir e, 16 Nisan kampanyası malzeme yaptığını farkında. Yalnız şunu da hatırlatayım, e, şimdi önünde e, bazı e, Hollanda gazetelerinden yapılmış çeviriler var. Hollanda'da da bu konu tartışılıyor ve Hollanda'da e, bazı gazeteler, örneğin The e, da yayınlanan bir yazıda diyor ki e, Hollanda e, anayasası herkese e, Sayın Çavuşoğlu'na da dahil olmak üzere, Bay Çavuşoğlu diyor Hollanda'cının sayının ifadesi yok, Bay Çavuşoğlu dahil olmak üzere herkese e, toplanma e, ve e, gösteri, toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü tanırlıyor Dolayısıyla e, bu e, Çavuşoğlunun e, Rotterdam'da düzenlemek istediği düzenlediği düzenlemek için girişinde bulunduğu toplantının kamu düzeni açısından e, bir e, tehdit oluşturduğunu e, söyleme iddiası e, sağlam dayanakları yoktur diyor ee, ve nitekim de Çavuşoğlu'nun e, e, METS'te, Fransa'da Metz'de 12 Mart'ta yaptığı toplantının da gayet e, sakin geçtiğini e, söylüyor. Dolayısıyla e, bunun e, bir e, güvenlik gerekçesiyle iptal edilmesinin bu Voxfand'daki e, e, gazetede ee, bir dayanan olmadı. Yalnız şöyle bir şey ilave ediyor. Diyor ki e, bir bakanın herhangi bir kişinin değil bir bakanın e, Hollanda'ya gelip referandumda e, şöyle bir referandumda e, hukuk devletini e, ve Türkiye'de demokrasiyi e, iyice yıpratacak bir e, zedeleyecek bir referandumu savunmak için gelmesi elbette kabul edilemez, e, isyan edilmesi gereken bir şeydir diyor. Ama e, bu e, böyle bir durumda bunu yapma hakkını da kabul etmemiz e, gerekir diyor. Dolayısıyla burada bir e, dikkat etmemiz gereken bir olgu var. Yani Fransa'nın e, izin vermesini Fransa'daki sağ partiler hemen eleştirdiler aslında e, Almanya'da başlayan, yani Almanya'da ilk defa bu e, yasaklamalar getirildi hatırlıyorsunuz, iptaller getirildi. Almanya'da başlayan ve bence biraz işgüzarlık olarak e, ifade edilmesi gereken bir girişimin bir hızla iktidar Türkiye'de iktidar tarafından bir lütuf olarak algılanması sonucu bir e, içinden çıkılması zor bir e, sürece girildi. Ee, Almanya'daki e, bu iptallerin arkasında da büyük ölçüle Diewert e, Türkiye muhabiri e, gazetecinin e, Deniz e, Bey'in galiba şimdi e, Deniz ya, Deniz Yücel'in Yücel e, Türkiye'de tutuklanması vardı. Yani bunu biraz yerine oturtmak lazım. Yani Almanya'daki tepki, çünkü. Deniz Yücel'in tutuklanması Almanya'da görülmemiş biçimde Alman gazetecilerinin, yüzlerce Alman gazetecilerinin e, yürüyüş yapmasına neden oldu hatırlayacaksınız. E, on ee, binlerce evet. şey var e, yüz bini aşkın dilekçe de verildi bir tarafında Almanya'nın ve Avrupa'nın şey evet. destek var. Bunun arkasından e, Almanya'daki e, bu iptaller geldi. Ama bu iptallerde de genellikle işte yok... E, Salonun güvenliği yoktur, elektriği bozuktur, e, itfaiye buna izin vermiyor falan gibi saçma sapan hiç kimse inandırıcı olmayan geretçilerdi evet. lan. E, Hollanda'da da e, şimdi önündeki Hollanda gazetesinin e, bir başka Hollanda gazetesinin e, belirttiği gibi 15 Mart seçimleri e, için e, Hollanda hükümetinin popülist aşırı sağ partinin böyle bir kampanyayı Hollanda'da yapılması durumunda çok aşırı içinde kullanmasından korkarak yaptığı bir engelleme olduğunu söylüyor. Bunu zaten biliyoruz. Türkiye'nin de burada anladığım kadarıyla orada bir rivayet muhtelif. Çünkü Tayyip Erdoğan Rusya dönüşü dedi ki işte erteleyin seçimlerden sonra erteleyin falan dediler dedi. Sonra Çavuşoğlu birdenbire biz erteleyelim dedik ama Hollanda'dakiler hiçbir şekilde erteleseniz de kabul etmiyoruz dediler. Dedik ki ben buna pek ihtimal vermiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Normal koşullarda Türkiye'nin ertelemesini talep edilen bir toplantıyı ertelemesinin beklenir. Böyle bir şey devletler arası ilişkilerde olağandır. Ama en en akıl almayan olgu her ne kadar haksız da olsa her ne kadar hukuksuz da olsa Hollanda'nın aldığı karar böyle hukuksuz ve haksız olduğunu e, kabul edelim şimdi. Tartışılır ama kabul edelim. E, bu durumda gene de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bakanı hem de Dışişleri Bakanı zorla o ülkeye uçağını kaldırma kararı alabilir mi? Bir bakanı başka bir bakanı o ülkeye Karada. Karayolu'yla e, kaçak göçmen gibi girmeye çalışabilir mi? Yani ne kadar haklı olsa da bu böyle, bu böyle bir şey nasıl olabilir? Kendilerini hükümet, e, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti üyesi olarak görmüyorlar mı? Kaçak göçmen olarak mı görüyorlar? A, anlaşılır gibi değil. Ne? Ben dünya tarihinde bunun pek olduğunu da bilmiyorum. Ben yani hiç duymadık bir bakanın... Başka bir ülkeye zorla sınırlarından girmeye çalıştığını ben duymadım bilmiyorum var mı Söyle. Ben de yani uzun süre bu diplomasi uluslararası ilişkilerle aşırı neşir olmuş biri olarak epey aradım yani zihnimde böyle bir şey hatta kayıtlara da baktım. Ben de görmedim, hatırlamıyorum. Belki işte soğuk savaş zamanında bazı ülkeler arasında ajan bari şeyler olmuştur ama bu ajan krama yani Bakan ve Dışişleri Bakanı değil <gülüyor> bunlar. Evet. Dışişleri Bakanından bahsediyoruz. Herhangi birinden değil. Türkiye'yi yurt dışında temsil eden, resmen temsil eden devleti hükümeti, resmen temsil eden kişiden bahsediyoruz. <gülüyor> ve ki Hollanda hakikaten eee çok e, hukuka tamamen aykırı, insan haklara tamamen aykırı, diplomasiye tamamen aykırı bir karar almış olsun. Evet. Yani bunu, bu karara karşı ben zorla geleceğim diye, diyemezsiniz. Aynı şeyi Hollanda yapsa, dese ki Alman e, Dışişleri Bakanı ben zorla geleceğim, e, Deniz e, Yücel'i e, hapishanesinin önünde yürüyüş yapacağım dese ne yapar bizimkiler? Böyle bir şey olur mu? Fakat şeyde de çok acayip bir durum var. Onun üzerinde yeterince durma fırsatı da bulamamıştık. Yani Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na bayrak çekilmesi konusunda... ...yani Türk bayrağı, Hollanda bayrağının indirilip... ...Hollanda e, toprağa sayılan, diplomatik olarak en azından dokunulmazlığı olan bir yerde... E, ...bayrağı indirip Türk bayrağı çekenlerin aslında kendi binasından içeriden çıktığını açıklayan hem e, Cumhurbaşkanlığı yetkililerine dayanarak yapılan Anadolu Ajansı açıklaması vardı. İstanbul Başkonsolosu Robert Skuddeboom bu tamamen saçmalıktır demiş. Büyükelçiliği indirdiğini söylemeyin. Hollanda bayrağını bayrağı bir gösterici indirdi demiş. Dışarıdan bu Hollanda'ya ait toprağa bir saldırıdır. Bayrağı yeniden ben çektim demiş. Duygu güvenç bir yani çok acayip şeyler oluyor. Artık gelinen noktada zaten e, yalanın, e, formasyonun e, sınırı yok. Yani geldiğimiz nokta e, şaşırma. Yani bunların hiçbiri ne? Ben Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir e, Dışişleri Bakanı'nın ve bir bakanının başka bir ülkeye e, birisi zorla uçağına e, gelme demesine rağmen ben geleceğim deyip uçağını kaldırmaya hazırlanmışken. Diğeri e, sınırdan kaçak biçimde girmeye çalışırken e, bu durumda zaten gerisi e, <gülüyor> gerisi <gülüyor> hepsi gerir. <Yani gülüyor> evet, bu, gerisi hepsi gerir. Yani olur. Bu hani bayrağını e, herhangi bir ülkede de iki ülke arasında şey olduğu da o ülkenin mülkelçiliğinde e, iki tane deli fişek dalar bayrağı indirir çıkarır falan filan. Yani Hatırlıyor musunuz? E, Kıbrıs'ta ee, bundan 10-15 sene önceydi yanılmıyorsam ee, bir e, Yunan Rum milliyetçisi yeşil hattaki e, Türk bayrağını indirmeye kalktı öldürüldü bayrak direğinde vurdular yani, ama öbürkü ki benim aklım al Doğrusu söylerseniz hakikaten ben bu bu davranışı Kendilerinin e, devlet e, görevlisi, hükümet üyesi, bakan olduğu e, unuttuklarını zannediyorum bunu yaparlarken. Başka türlü izah edemiyorum. Peki metteki konuşmasında e, gayet galiz bir küfür etmesi, halk e, arasında küfür olarak gayet iyi bilinen bir şey, laleli bir laf etmesini nasıl yorumluyorsun bakanın Dışişleri Bakanı gene. Valla bu aynı şey kendilerine söylendiğinde çok alınıyorlar. Ee, ama başka, şık, başka türlü e, sözler edildiğinde çok alınıyorlar. Ben Nazi kelimesinin bu derece hele Hollanda'ya, Almanya'ya karşı herhangi bir ülkeye karşı Nazi kelimesinin bu derece kullanılmasının baştan zaten her şeyi e, yoldan çıkarttığı kanaatindeyim. Yani kalkıp Baştan itibaren Almanya'ya Nazi kelimesini ifadesini kullanmasaydı, Hollanda'ya Nazi ifadesini değerlendirmesini kullanmasaydı, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere. Ve e, tehdit etmeseydilerdi, açık biçimde tehdit etmeselerdi. Ama bu yapılanların e, hukuka aykırı olduğunu kendi gerekçeleriyle e, ifade etselerdi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mi girecekler, Avrupa Konseyi'ni mi a, acil toplantıya çağıracaklar? Bunun çeşitli diplomatik yolları var. Hollanda Büyükelçisi'ni e, çağırabilirsiniz. Hollanda'daki Büyükelçisi'ni geri çağırabilirsiniz. Hollanda'yla e, nota verebilirsiniz. Bütün bunlar yapılabilir. Ama yapılmayacaktan başlarsanız yaptıklarınızın da doğru olduğuna kimse inandıramazsınız. Nitekim bu durumda şimdi. Ama zannediyorum bunların hiçbir önemi yok yani en önemlisi bunun kasıtlı biçimde yapılmış olması, evet, bunun tasarlanmış de. biçimde yapılmış olması ve bunun sadece ve sadece 16 Nisan'daki referandum sonucunda bir parça daha fazla evet oyu almak için yapılmış olması. Bu tabii ki referandumun anlamını, önemini e, çok daha ağırlaştırıyor çünkü e, kazansalar bile, referandumda kazansalar bile... E, harap olmuş bir Türkiye Cumhuriyeti devleti diplomasisi ilişkileri, yalnızlığını devralmayı ve bunun yıllarca bunun damgasını yemeyi göze alıyorlar demektir. Referandumda kazandıktan sonra Çavuşoğlu hangi Avrupa Birliği veya Avrupa G20 toplantılarında rahatlıkla bulunacak? Tayyip Erdoğan'ın Oralardaki ilişkileri nasıl kurulacak? Hollanda Cumhurbaşkanı ile 100'e gelmeyecek mi? Başbakanı ile 100'e gelmeyecek mi? Nasıl, nasıl yapacak? Ve tamamen bir çifte standart olduğunu gösteren de çok önemli bir şey. Bu T24'te görmüldüm. Yani Avrupa parlamentosu randevusu iptal edilince Cumhuriyet Halk Partisi başkanı, Genel Başkanı'nın Bizi rezil eden Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi yurt dışında siyaseti yasaklamalı e, demişti. Erdoğan Esad'a benzetince Kılıçdaroğlu Avrupa Parlamentosu'ndaki randevusu iptal edilmişti. Onun üzerine de dönemin parti sözcüsü Hüseyin Çelik de evde kalmış kızlar gibi beni ne doktorlar ne mühendisler istedi ama ben gitmedim sözleri olur ya ben gitmedim diyorlar şimdi böyle Kılıçdaroğlu'na yurt dışı yasağı konmalı demişler. Bekir Bozdağ mesela şimdiki Adalet Bakanı dönemin başbakan yardımcısı. Yani çifte da sonu yok galiba. Evet. Maalesef. Evet. Evet. E, şu şey e diyelim istersen Kuzey Güney Kore'deki ha, evet. çok önemli bir Cumhurbaşkanlığım görevden azletilmesi e, konusuna evet, büyük bir yolsuzluk ee, vardı orada. Evet bu yolsuzluğu ortaya çıkaran e, Ekim ayında e, bir e, Güney Kore televizyonu. E, Güney Kore'deki e, 2002, 2012 yılında seçilen eski diktatör 1961 ile 1979 arasında ülkeyi demir yumrukla yönetmiş e, babası Park Chung-hee'nin e, yerine demeyelim de 79'da Park chung hee öldürülmüştü hatırlayacaksınız. E, o, 2012'de seçilen, Cumhurbaşkanı seçilen kızı 1970'lerin başından beri çok yakın arkadaşı, sırdaşı hatta olduğu söylenen bir kadınla beraber o kadına inanılmaz yetkiler ve imkanlar vererek büyük Güney Kore firmalarını bazı ayrıcalıklar ve bazı imkanlar elde etme karşılığında çok ciddi biçimde rüşvet almış ve bu rüşvetler dediğim gibi Ekim ayında Ekim 2016'da, hatta 24 Ekim 2016 tam tarihi Güney Kore televizyonunun GTBC tarafından ortaya dökülmüştü kendisinin bu Güney Kore e, Cumhurbaşkanı Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın sırdaşı Chosun Cho Cho Cho Sil yani kötü telaffuz ediyorum bu ismini e, o, onun bir e, taşınır bilgisayarı bir e, küçük e, taşınır bilgisayarını bulmuşlar nasıl buldular onu bilmiyorum onun böyle bir sokakta tutuklarını zannetmiyorum ama ee, ve onun içindeki bütün bilgileri e, görerek bakarak oradan bütün bu rüşvet e, mekanizması e, aynı zamanda e, yetki suistimali e, mekanizmalarını ortaya döktüler ve e, Aralık ayında e, parlamento, e, Güney Kore parlamentosu Cumhurbaşkanı'nın e, görevden azletme kararı aldı. E, fakat bunun Anayasa Mahkemesi. De onaylanması lazım. O günden beri e, Cumhurbaşkanı e, görevlerinin hemen hemen bütün yetkilerini başbakanı devletmiş biçimde Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekliyor Evinden de 9 Aralık'tan beri evinden de bir kere babasının e, mezarını ziyaret etmek için çıkmıştı. E, Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz Cuma günü oy birliğiyle e, Cumhurbaşkanı'nın başkalarını e, ihanet ettiğini, ülkenin çıkarları aleyhine girişimlerde bulunduğunu ve aynı zamanda hukuk devleti ve demokrasinin ilkelerini çok vahim biçimde zedelediğini belirterek oy birliğiyle görevden aldı cuma günü, pazar günü de başkanlık sarayını terk etti. Evet, çatışmalar falan da birazcık olmuş. Hatta... Evine gidince, evet evine gidince evinde, evin önünde bu Muhafazakar Parti eski, eski lideri askerimiz lazım. Muhafazakar Parti eski lideri olarak onun taraftarlarıyla kendisinin yargılanması gerektiğini iddia eden muhalifler arasında evinin etrafında bazı çatışmalar olmuş. Şu anda e, hem e, Cumhurbaşkanı ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcısı e, olan e, ve aynı zamanda da e, bu Samsung e, büyük firmasının e, yöneticisi olan e, Lee Jae-yong da yargılanıyor. Şu anda bu e, Açılan soruşturma çerçevesinde 30'a yakın kişi hakkında soruşturma devam ediyor. Evet, yani Cumhurbaşkanı'nın burada... etrafında olan aşağı yukarı 30 kişi hakkında bir soruşturma devam ediyor. Cumhurbaşkanı'nın da e, bu soruşturmaya dahil edilip yargılanması bekleniyor. Evet, bu, bu konuda da belki bir tek şey ilave edilebilir. eee so, sosyal adalet ve demokrasi açısından çok e, iyi bir adım olarak görülebilir bu tabii. Buna e, bu yolsuzlukları ortaya çıkarılıp e, devrin, devrilmesi diyelim hatta yani görevden evet. alınması fakat asıl tabii aylardır bu kitlelerin sokağa çıkıp bu yolsuzlukları protesto etmesinin çok büyük rolü oldu yani aslında tabii, taban hareketinin tabii, büyük bir şeyi buydu yani. Yani bu... bir kere bu televizyonun bunu yayınlaması birincisi. Bu bilgilerin televizyonda yayınlanması basının rolü unutmayalım. Evet. çıkaran ikincisi halkın mil, yani yüz binlerce kişinin ve ısrarla sokağa dökülmesi parlamentoyu da bu konuda tavır almaya zorladı ve Anayasa Mahkemesi'nde e, dolayısıyla hızla e, bu parlamentonun aldığı kararı oy biriyle onaylamaya e, kadar götürdü Evet yani e, e, Güney Kore halkının bu konudaki en azından önemli bir kesimin bu konudaki hassasiyetini ve e, kararlılığını e, takdir etmek gerekiyor. Yoksa bu türlü Belki de e, işi uzatıp bir e, şey unutabilirlerdi yeni evet. nereye olacak falan diyerek. Şimdi iki ay sonra seçimlerin olması lazım ve büyük ihtimalle e, muhalefetin e, lideri e, Demokrat e, Parti e, lideri Showmi Ay e, aday olacak ve ilginç bir şekilde de e, bu. E, devrilen Cumhurbaşkanı Park'ın e, partisi muhali, e, Muhafazakar Parti LKP, part, e, Kore Özgürlük Partisi bu e, e, görevden almanın ezikliği altında belki aday bile çıkarabilecek. Evet dağılacak fakat tabii kritikte bir şey var ee, Trump'ın da bastırmasıyla Kuzey Kore ile ve Çin ile ilgili gayet gerilimli bir bölgede geçiyor olayda şimdi. Aynı zamanda gayet gerilimli bir bölgede ve Yabancı askerlerinde bol olduğu bir bölge. Evet. Bir şey, Onu herhalde takip etmeye devam edeceğiz. Önemli. Peki, ee, evet. Çok teşekkür ederiz Ahmet. Peki, i̇yi günler. Görüşmek, Görüşmek üzere. Ahmet İncel Ufuk Turu. Açık Kaste. Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey merhabalar Günaydın Ömer Bey Günaydın Güven Bey merhaba Günaydın evet. Can Konuğumuz var Reza Türmen Onun tanıtımını da siz yaparsanız Tabii memnuniyetle Hoş geldiniz Reza Bey Öncelikle Hoş bulduk Ben teşekkür ederim yani Hoş geldiniz Zan. Hoş geldiniz Oldu. Epey bir zamandır <gülüyor> denkleştirmeye çalışıyorduk. Evet, evet, evet, işte kısmet. E, evet, kısmet diyelim. E, açık bilinçte e, geçen hafta Dünya Kadınlar Günü e, nedeniyle yaptığımız özel programın ardından e, yılbaşından bu yana yapmakta olduğumuz referandumla alakalı Programlar dizisine geri dönmüş oluyoruz bu hafta ee, ve referanduma kadar da böyle devam edeceğiz. Ee, fakat bu hafta ve gelecek hafta açık bilinçte pek e, temsil etme imkanı bulamadığımız bir disiplin açısından e, e, değerlendirmeler yapmaya çalışacağız. E, genellikle sosyal psikoloji ve bilinçsel bilimler açısından e, yaklaşmaya çalışıyorduk olan bitenlere. Bu hafta ve gelecek hafta hukuk açısından e, bakacağız. E, bu hafta e, konuğumuz e, Dr. Rıza Türmen, gelecek hafta da e, Murat Sevinç e, konuğumuz olacak. E, ben e, belki tanıtmaya gerek bile yok ama e, Rıza Türmen hakkında bir iki bir şey söyleyeyim. E, ben kendisini... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı olarak görev yaparken ve Milliyet Gazetesi'nde köşe yazıları yazarken tanımıştım. Kendisi İstanbul Üniversitesi'nden hukuk eğitimi aldıktan sonra Kanada'da ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yaptıktan sonra Dışişleri Bakanlığı'nda e, Büyükelçi olarak e, görevde bulunuyor e, Ardından Avrupa Konseyi daimi temsilciliğine seçiliyor Daha sonra 1998'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı olarak e, görev yapıyor e, Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nden de İzmir'den e, bir dönem milletvekilliği yapmıştı e, hali hazırda demokrasi için birlik girişimi isimli e, bir girişimin e, kurucularından ve faaliyetlerini yürütüyor. Belki bundan da kısaca bahsederiz. Ben bir de e, çok severek okuduğum, geçen sene çıkmış olan bir kitabı olduğundan bahsedeyim. Güçsüzlerin Gücü Türkiye'de insan Hakları e, başlıklı. Ee, Selçuk Demirel'in çizgileriyle de bezenmiş e, makalelerinden oluşan Özatürmen'in bir kitap. Özal ee, yeniden ben teşekkür ederek size e, şu üç e, ana başlık altında e, bugün sizden e, bir değerlendirme e, alalım demek istiyorum. E, birinci konu Barış İçin Akademisyenler bildirisi. E, halen e, gündemde bir e, konu olduğu için ve genel olarak e, bunun ardından konuşacağımız konularla da aslında bağlantılı olduğu için e, ikinci başlık olarak e, çok yakın zamanda yayınlanmış olan Venedik Komisyonu'nun ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komisyonu'nun Türkiye hakkındaki raporları değerlendirelim istiyorum. Çünkü bu raporlarda Türkiye e, hakkında pek iyi şeyler söylenmiyor. E, üstelik e, bu raporların söylediği şeyler e, yaklaşık 4-5 hafta sonra karar vermemiz e, gereken yeni bir anayasa taslağı ile de ilgili. E, o da zaten e, üçüncü konumuz. E, yeni anayasanın e, bir değerlendirmesi anayasa değişikliklerinin Şimdi birinci konuya dönecek olursak Barış Akademisyenler bildirisinin kısa bir değerlendirmesini e, alalım istedim. Çünkü e, bu bildiği imza atmış e, olduklarından dolayı pek çok akademisyenin e, üniversiteyle ilişkisi kesildi. E, daha yeni dalgalarda gelecek gibi gözüküyor. E, bu bildiri eee bu akademisyenlerin suçlandığı gibi uluslararası hukuk açısından baktığınızda e, bir suç e, içeriyor mu? Benim e, birinci sorum bugünkü programda bu size. E, Güven Bey, e, bu e, akademisyenler bildirisi aslında çok basit bir sorun. Basit sorun olduğu için de sonuçları bakımından e, çok da vahim. E, bu kadar basit bir sorunu bu kadar vahim sonuçlara yol açması gerçekten... E, düşündürücü Burada yapılan şey e, Şu bir takım akademisyenler Türkiye'nin e, Güneydoğu'da yaşadığı sorunlar hakkında Bir görüşe sahipler Belirli bir görüş Belirli bir açıdan bakıyorlar Ve bu görüşü kağıt üzerine dökmüşler Bu e, ifade özgürlüğünün e, Çok basit bir Çok e, yalın bir yansımasıdır Bunu bir ifade özgürlüğü sorunu bir, bir yönüyle ifade özgürlüğü sorunu olarak görmek gerekir. Ama tabi akademisyenlerin özgürlüğü ifade özgürlüğünün özel bir e, türü olduğu kadar aynı zamanda daha genişletilmiş bir e, şekli ifade özgürlüğünün. Yani akademisyenler e, belirli görüşlere sahip olmak kapsar bu, bu ifade özgürlüğü, akademisyenlerin özgürlüğü. Belirli bir e, dünya görüşüne sahip olmayı kapsar. Ve bu dünya görüşünü, bu inançlarını, bu, bu görüşlerini serbestçe ifade edebilme özgürlüğünü kapsar. Yani e, Eflatun'dan bu yana, yani Eflatun e, öğrencilerini alıp e, Atina dışındaki zeytinliklerde akademiyi kurmasından bu yana akademisyenler bunu yaparlar. Yani belirli konuda görüş bildirirler. Bu görüşü tartışırlar. O tartışmadan işte bilim doğar. Siz bunu boğarsanız eğer bu akademisyenlerin düşündükleri serbestçe düşünmelerini ve hiçbir korku olmadan hiçbir endişe duymadan e, bu düşüncelerini e, açıklama özgürlüklerini boğarsanız aslında bilimi boğmuş olursunuz. Bugün de yapılan şey budur. Yani bugün akademisyenlere e, bu yayınladıkları bildiri nedeniyle ee, üniversiteden ihraç edilmesi Türkiye'de e, Bilime indirilmiş çok ağır bir darbedir Yani e, Bilimi üretme hale getirmiştir bu Türkiye'de Tabi çünkü bu, bu, ihraç edilenler için bir parçası Ama için öbür parçası da Kalanlar Kalanlar bakımından da e, Bu büyük bir caydırıcı bir etki e, Yaratır Ve e, korku içinde Bilim yapamazsınız Serbest tartışma ortamı olmadan düşüncelerinizi serbestçe açıklama ortamı olmadan e, bir korku iklimi içinde e, akademik özgürlükler olamaz akademik özgürlükler yoksa da bilim yoktur Yani bu işin bu tarafı işin bir başka tarafı var tabi e, Bu da adil yargılama tarafı yani akademisyenleri hiçbir suçlama yöneltilmeden hiçbir ifadeleri alınmadan hiçbir kanıt olmadan e, mesleklerinden uzaklaştırıyorlar Kimin uzaklaştırdığı bile Kimi, belli Kim uzaklaştırdığı bile, yani, bile belli değil. yani böyle bir şey, e, yani düşünülür gibi değil tabii bu. Ya büyük bir hukuksuzluk var ortada. Ya adil yargılama açısından büyük bir hukuksuzluk var. Yani yapılan şey hukuka aykırı ve yapılan şey aslında e, Türkiye'de bilim özgürlüğüne çok ağır bir darbe. E, bu gibi şeyler demokrasilerde görülmeyen şeylerdir. Ancak demokrasiyle yönetilmeyen rejimlerde bunlar rastlarsınız. Ee, yani demokrasiyle yönetilmeyen ülkelerde bile bu iş böyle yapılmıyor. Orada bile e, yani Nazi Almanya'sına bakın, Faşist İtalya'ya bakın orada bile e, akademisyenler bu şekilde üniversiteden uzaklaştırılmamışlardır. Çok da bir ağır bir şey bu, çok ağır bir şey, ağır bir durum ya yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu aslında bir, bir göstergesi. Burada ufak bir parantezle ben açabilirsem eğer yani e, bunun sonucu bilimin yapılamaması ve toplum üzerindeki işte büyük bir korku filan hepsi çok ağır şeyler. Bir de gelecek toplumun geleceği üzerinde yani bütün bir kuşağın feda edilmesi gibi bir durum doğurabilir diye de bir kaygım var. Yani bütün bu oldukça kendilerinin alanlarında uzman hadi uzman demeyeyim ama bu konularda mürekkep yalamışlıkları gayet kuvvetli olan insanların seçkin insanların uzaklaştırılması yerlerine kimsenin konamayacağı yani Rıza Türmen'in biraz önce sözünü ettiği kalanların içinde bulunduğu korku durumu bir yanda bir de kalan bazı kürsülerde artık bu derslerin okutulması tartışmaların yapılacağını yapılmasına imkan bırakan insan kalmadı yani Türkiye'nin bir bütün bir kuşağının 20-25 yılının 30 yılının güme gitmesi gibi bir tehlikeden de bahsedilebilir mi diye insanın aklına geliyor. Ne diyorsunuz? Tabii tabii. Yani burada e, nedir daha önemli? Yani bir kuşağın kurban edilmesinden o, bu kadar kolayca harcanmasından daha değerli olan şey nedir? Bunu yapılmayı sevk eden. E, bu sorunun cevabını bulmak lazım. Yani bu kadar ağır bir şey yapılıyor ve bu bir şey uğruna yapılıyor. Bu nedir bundan daha değerli olan bir kuşağın feda edilmesinden daha değerli olan şey nedir? Bunun cevabını bilmiyorum ben. Bir sonraki kuşak. Olabilir mi? Ondan sonraki kuşak. <gülüyor> ya da ondan sonraki kuşak. <gülüyor> Çok yani. Evet. Ben aldım ben cevabını. <gülüyor> tamam peki. Ben de o zaman bu konuyu şöylece toparlayayım. E, hatırlayacaksınız. Geçen sene yaptıkları bir basın toplantısının ardından imzacıların içinden 4 kişi gözaltına alınıp daha sonra tutuklanmışlardı. Onlar hakkında savcının yazdığı mütalaa aslında ne tür bir akıl yürütmeyle nasıl bir suçlama olduğunu gösteriyor. Belki onu değerlendirerek bitirelim. Orada savcı diyor ki mütalasında aslında devlet bir terör örgütüyle ee, mücadele halinde siz bu bildiride devlete eleştiriler e, yöneltirken terör örgütünün eylemlerine hiç değinmiyorsunuz. Dolayısıyla e, terör örgütüyle aynı fikir ve eylem birlikte içinde olduğunuzun delili olarak e, ben bunu anlıyorum. E, bu bildiriyi de bu şekilde değerlendiriyorum. Diyor. Bu çok iyi hiçbir akıl yürütme. Yani mantığa giriş dersinden sınıfta kalır şimdi bu bir, ma e bu mantığı ikili e bir bak, görüyoruz. Bak alayım. Bu mantık Türkiye'de çok geçerli olan bu mantık. Bu mantığı aynı mantığı şeyde görüyoruz. E referandumla ilgili kampanyada görüyoruz. Efendim işte terör örgütü hayır diyor. Bilmem, o hayır diyor. Başka kim hayır diyor? CHP'de hayır diyor. HDP hayır diyor. Demek ki onlar da terörist. Yani böyle bir Mantık Türkiye'de siyaseten bu söyleniyor anladık bunu ama bunu hukuken söylemek tabii başka bir şey tabii hukuken bunu ortaya atmak hukukun çarpıtılması bir de belki şunu söylemek lazım yani bu çok söyleniyor ama. Ee, Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesinin e, düşünce özgürlüğü ifade özgürlüğü ile ilgili her kararında tekrarladı o handy saytan e, 1970 bu yana gelen böyle bir şeyi vardır yani ifade özgürlüğü sadece e, lehte olan ifadeleri e, kapsamaz ifade özgürlüğü aynı zamanda devleti ya da toplumu incitici e, şey yapıcı rahatsız edici ee, onların sevmediği görüşleri de kapsar. İfade özgürlüğü e, bunu, bu e, hoşgörülüğün, açık fikirliliğin bir gereğidir. Bunlar olmadan da demokrasi olmaz. Şimdi ifade özgürlüğü aslında yani çok önem verilmesinin bütün özgürlüklerin anasıdır denmesinin nedeni biraz da bu yüzden demokrasiyle olan yakın bağlantısı yüzünden, yakın ilişkisi yüzünden. İfade özgürlüğünü Ortadan kaldırdığınız zaman, o zaman demokrasi de ortadan kalkıyor. Bugün içinde bulunduğumuz durum budur. Yani bu sadece bir akademisyenlerin ifade özgürlüğü sorunu değildir. Bu aslında Türkiye'deki demokrasinin bir temel sorunudur. Yani Türkiye'de demokrasi var mıdır yok mudur sorusunun yanıtıdır bu aynı zamanda. Evet. Çok teşekkürler. Buradan aslında ikinci konumuza geçebiliriz. E, Venedik Komisyonu'nun ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komisyonu'nun e, çok yakın zamanda yayınladığı raporlar. Şöyle bir ironik durum da var. Bu raporlarda getirilen eleştirilerden bir kısmı aslında bu Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'nde getirilen, devlete getirilen Güneydoğu'daki insan hakları ihlalleri konusundaki eleştirilerle neredeyse birebir örtüşüyor ve daha ee, daha da fazla daha ondan çok daha kuvvetli ifadeleri de içeriyor. Özellikle Birleşmiş Milletler'in raporunda yani şeyin tamamını görme fırsatım olmadı ama benim eee Vedik Komisyonu'nun e, raporunu fakat e, Birleşmiş Milletler'in o 25 sayfalık raporuna ilişkin ayrıntılı haberlerdi çok kuvvetli, endişe verici ifadeler kullanıldığını, akademisyenlerden çok daha kuvvetli şeyler kullanıldığını görüyoruz. Evet, ben o zaman Rıza Bey'e şunu sormak isterim. Bu Venedik Komisyonu, siz T24 Haber sitesinde yazdığınız yazılarda bu konuyu işlediniz. Ben de Açık Bilinc'in Twitter sitesinden bu yazıların bağlantılarını zaten paylaşmıştım, isteyen oradan da bakabilir ama... Nedir bu Venedik Komisyonu ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komisyonu ve bizim bu komisyonun ne dediğine bakmamamız hatta belki kendimizi bu komisyonlardan ağrı hale getirmemiz gibi bir lüksümüz var mı ülke olarak biraz bunlardan konuşsak. Şimdi tabii bir baktığınız zaman şunu görüyorsunuz Türkiye böyle bir kendini eleştiren e, raporlar, tavsiyeler, kararlar ağıyla e, çevrilmiş durumda. Yani e, bu raporların yanında işte bilmem e, Avrupa Konseyi Parlamentar Meclisi'nin kararları var. ile ilgili bu, bu, o, ilgili komisyonların kararları var. E, Avrupa Konseyi e, İnsan Hakları Komiserinin raporu var. Derken bakıyorsunuz buna uluslararası kuruluşlar. Derken bakıyorsunuz ee, bu sivil toplum kuruluşları Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü, ee, İnsan Haklarını izleme Komisyonu gibi birçok e, NGO'nun da Türkiye'yi eleştiren ağır biçimde eleştiren raporları var. Yani o zaman bir sormak lazım. Ne oluyor da Türkiye'de? Türkiye böyle bir e, kendini eleştiren bir ağ ile e, çevrilmiş. Türkiye'de bir şeyler oluyor ya bazı şeyler demek ki doğru gitmiyor Türkiye'de. Ya yani hükümetin bence burada göstermesi gereken tepki ya bu biraz geri çekelim. Ee, Türkiye'de ne oluyor? Şuna bir bakayım ben geriden biraz demesi lazım. Bu raporlarda söylenenler e, belirli bir gerçeği mi yansıtıyor? Bazı şeyler yanlış mı yapılıyor? O zaman bunları düzeltmek mi lazım? Yani bu raporların amacı nedir? Bu raporların amacı şudur. Yani Türkiye demokrasi, demokrasiyle yönetilen bir ülke. ...olduğu varsayıldığı için... ...böyle bir varsayımdan hareket edildiği için... ...ve bu varsayıma dayanarak... Türkiye demokratik, de, demokratik devletler topluluğunun bir üyesi olduğu için... ...bu raporlar Türkiye'ye diyor ki... ...bak sen demokrasiyle yönetilen ülkeler içindesin... ...ama bir takım uygulamalar var ki... ...bu demokrasiyle bağdaşmıyor bunlar... ...onun için... Ben bu bağdaşmayan, demokraside bağdaşmayan hususlara senin dikkatini çekeyim ki sen bunları düzelt. Bu raporların amacı Türkiye'nin kendi eksikliklerini görmesi bir ayna rolü oynuyor bu raporlar hepsi. Bu aynaya baktığı zaman başka devletler için de bu böyle. Baktığınız zaman bu aynaya kendi eksikliklerini görüyorsunuz ve düzeltmek için neler yapılması gerektiğini görüyorsunuz. Şimdi bu raporları böyle anlamayıp da bir düşmanca hareket olarak görmek Türkiye'nin içinde bulunduğu bu demokratik devletler topluluğuyla onların kodlarıyla bağdaşmayan bir şey. Yani bu raporlar düşmanca yazılmış raporlar değil tam tersine Türkiye aslında bu raporları iyi karşılamalı. Yani tutup da işte dediğim gibi Uganda için bilmem e, Af başka e, Afganistan için rapor yazmıyorlar kimse. Değil mi? Türkiye için yazıyorlar bu rapor. Ha, yani bu, bu, bu duble yollar, köprüler falan inşa ettik onları kıskanıyorlar. O yüzden böyle kötü bir şeyler <gülüyor> yani, yapıyorlar değil. Değil, değil, değil tabii. Yani bu, bu bir takım Türkiye'yi eleştirip e, e, eksiklikleri göstermek ki amaç Türkiye bunları düzelsin. Yani kendi çünkü demokratik devletler topluluğunda yaşamak demek e, bir takım yükümlülükler de getiriyor size. O yükümlülüklere de uymak lazım. Yani demokrasiyle e, bağdaşmayan hareketlerden kaçınmak lazım. Yani en büyük evet. yükümlülük bu. Peki biz bu aynalardan hoşlanmıyoruz artık bize güzel şeyler göstermiyor bu aynalar deyip bunları kaldırıp atmak lüksümüz var mı bu bir opsiyon mudur? O, o masaldaki gibi ayna ayna benden güzel kim var söyle bana der kadın <gülüyor> pamuk Prensesi annesi ayna verdiği cevabı efendim sevmeyince de ondan sonra pamuk Prensesi zirilemeye gider bu da biraz ona benziyor yani. <gülüyor> Bu aynanın bize gösterdiği şeyi beğenmeyince e, bu, bu şeyi, bu raporları yazanları e, işte düşman olarak görüp zehirlemek istiyoruz. E, yani e, şimdi Venedik Komisyonu bir kere özellikle yani önemli. Yani özel bir önemi var Venedik Komisyonu. Çünkü Venedik Komisyonu e, anayasa konusunda uzmanlaşmış bir komisyondur. Avrupa Konseyi'nin organıdır. Ve Venedik Komisyonu amacı devletlere anayasa konularında yardımcı olmaktır. Verenlik Komisyonunda büyük bir anayasa birikimi vardır çünkü e, bu soğuk savaş sona erdikten sonra demokratik yeni demokrasiler e, Doğu Avrupa ülkelerinin anayasalarının yapılmasına çok büyük bir katkı vermiştir, büyük bir rol oynamıştır e, ve e, bu, buradan gelen bir böyle bir büyük bir birikim vardır. Şimdi burada Verenlik Komisyonu koyduğu şeyler aslında bütün demokratik anayasalarda olması gereken bir takım standartları gösteriyor. Yani mühendik komisyonu her zaman e, temel ekseni e, insan hakları demokrasidir. Bütün yazdığı şeyler bu, bu eksendedir. Burada da e, demokrasinin efendim demokratik bir anayasanın uyması gereken standartları gösteriyor. Ve diyor ki Türkiye'nin yaptığı bu 18 maddelik anayasa değişikliği bu standartlara uyum sağlayamıyor. Niye sağlıyor? Hangi bakımdan sağlayamıyor? Bunları işte teker teker sayıyor. Efendim diyor bu e, güçler ayrılığını hiç içermiyor Ondan sonra e, de, de, denge e, fren mekanizmalarından yoksundur e, başkana çok geniş yetkiler veriyor e, ve e, bunların yanında bir de başkanın işte Efendim e, Parti başkanı olması e, aynı zamanda yargı bağımsızlığı ortadan kaldırması e, sonunda şunu şöyle bitiriyor bu e, Türkiye'nin demokratik anayasal geleneğinden geriye doğru atılmış tehlikeli bir adım olduğu görüşündedir. Venedik Komisyonu önerilen sistemin otoriter ve kişisel bir rejime dönüşme tehlikesini taşıdığının altını çizmek ister. Bir de tabii Venedik Komisyonu bu anayasa değişikliklerinin yöntem bakımından eleştiriyor. Yani gerek hiç kimseye danışılmadan bir konsensus, bir oydaşma aranmadan yapılmış olması gerek mecliste kabul edilirken gizli oy ilkesine ihlal edilmiş olması ve bütün bunların ötesinde olağanüstü hal döneminde böyle bir anayasa değişikliğinin referanduma sunulması e, demokratik meşruiyet bakımından e, yanlıştır diyor. Bu yöntem bakımından da bir eleştiri getiriyor. Şimdi bunlara e, bir, de, bir de bir öneri yapıyor. Diyor ki ya bunu geri çekin. Böyle o hal döneminde e, anayasa değişikliği e, referandumu yapılmaz. Ya geri çekin. Ya da e, baskıyı kaldırın diyor. O hali bitirin diyor. E, bu, bu, bu tavsiyede bulunuyor. Yani hem usule hem esasa hem aykırı. Usul, evet. Hem, hem usul bakımından demokratik meşhuriyete sahip değil diyor. Hem de içerik bakımından e, demokratik ya. bir anayasa standartlarıyla uyuşmuyor diyor. E, Birleşmiş Milletler e, İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin yazdığı rapor e, 2015-2016 yıllarında Güneydoğu'da olup biten oradaki büyük insan hakları ihlalleriyle ilgili bir rapor. Oradaki e, tabi e, bu şeyin bu e, yüksek komiserin teknik heyetine o bölgeyi gezme izni verilmemiş. O yüzden teker teker hikayeleri toplamışlar kendilerine anlatılan hikayeleri toplamışlar. Buradaki tabii ortak olan taraf yani bütün bu hikayelerde eleştirdiği taraf cezasızlık meselesi. Yani Türkiye'deki insan hakları bakımından bu çok büyük bir sorundur. Bu ama son Güneydoğu olaylarında bu sorun e, doğru çıkmıştır. Evet, çıkmıştır gerçekten. E, hiçbir olay tek bir olay bile burada anlatılan olaylar arasında tek bir olay bile bir etkili bir soruşturma konusu yapılmamıştır. Ve e, bir e, devlet e, kendi görevlerine bir kol kanat gelmiştir. Bu cezasızlık meselesi, impunity meselesi burada. E, raporda altı çizilen husus bence önemli. Tabi bu impunity meselesi, bu cezasızlık meselesi son OHAL kararnameleriyle e, 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan OHAL kararnameleriyle bir kararname yasal bir duruma getirilmiştir. Çünkü OHAL kararnamesinde diyor ki bu kararnameyi de uygulayanlar, bu kararnameleri uygulayan devlet görevlileri cez cezai bakımından, idari bakımından, mali bakımından sorumlu olmaz olmazlar. Evet. Yani bu ne demek? Yani devlet görevlilerine suç işleme yetkisi veriliyor. Böyle bir yetkinin kanunda yer alması, bir kararnamede yer alması yani bir milli mevzuatta yer alması tabii... Çok vahim. Bunun böyle bir kurumsallaşması e, Türkiye'deki cezasızdı. E, o bakımdan bu, bu rapor bence önemli. E, ama tabii başka raporlar da var. Yani ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmasıyla ilgili e, Avrupa Konseyi e, İnsan Hakları Komiseri'nin raporu var mesela. Orada e, Türkiye'deki ifade özgürlüğünün e, resmi çiziliyor. Bunun olmaması e, ne, neden ortadan kaldığı nasıl ortadan kaldırıldığı anlatılıyor. E, bu söyledikleriniz aslında bizi e, üçüncü konu başlığımıza da çoktan getirmiş oldu. Anayasa hakkında bir değerlendirme e, demiştik. E, öyle gözüküyor ki bu raporlarda da belgelenen ve e, eleştirilen pek çok e, yön e, fiili olarak e, sürmekte olan e, yön e, eğer yeni anayasa geçerse e, kanuni hale gelecek. Yani e, Evet. Referandumdan evet çıkması sonucunda nasıl bir Türkiye bekliyor bizi? Belki en son olarak bu konuda bir değerlendirmeyi Referan de yaparsak. Referandumdan evet çıkması durumunda bizi çok karanlık bir Türkiye bekliyor diye düşünüyorum. Yani baskı ve demokrasiyle bağdaşmayan uygulamalar artık kurumsallaşmış olacak böyle bir yasal zemine kavuşturulmuş olacak. Bu tabii e, bugünkü Türkiye'den e, daha da e, karanlık e, daha da e, belki bir tek adam yönetimini yolunu açan daha otoriter e, bir rejime yol açacak. E, bu e, yani çünkü bütün anayasaların dayandığı iki tane e, yani özellikle de başkanlık sistemini öngören anayasanın dayandığı iki tane temel e, sütun vardır. Bir tanesi kuvvetler ayrılığıdır. Bu karşılıklı e, kuvvetler arasında karşılıklı bağımsızlığı öngörür. E, i̇kincisi de denge denetim mekanizmalarıdır. Bu da kuvvetler arasında karşılıklı bağımlılığı öngörür. Tam tersine. Şimdi bu ikisini de çıkarırsanız özellikle başkanlık rejimi gibi zaten riskli olan bir rejim, demokrasi bakımından riskli olan bir rejim. Niçin riskli? Çünkü e, iktidarın kişiselleşmesi söz konusu. Bütün yetkiyi tek bir adama veriyorsunuz. O nedenle yani e, o, o tek adama verilen yetkilerin e, denetimi çok önemli, sınırlandırılması çok önemli. Bunu yapmazsanız rahatça kişiselleşebilir. Bu, ve rahatça diktatörlüğe dönebilir. Bizde tabii bunlar olmadığı gibi yani getirilen 18 maddede e, bir kuvvetler ayrılığından söz edilemeyeceği gibi denge denetim me mekanizmalarında bulunmaması gibi yanında bir de e, bir de parti başkanı olması var e, başkanım. Şimdi, şimdi parti başkanı olunca başkan o zaman meclisi kontrol edebilecek e, ve elindeki bu gücü. Bu iktidarı tekelleşmiş olan, bu güç, yoğunlaşmış olan bu gücü tabii ki partisinin programını gerçekleştirmek için kullanacak. Yani bu mantıki sonucu değil midir? Yani bu, bu kaçınılmaz bir sonuç. Yani buradaki kişinin kim olduğu da önemli değil. Ama sistem bunu öngörüyor. Sistem buna itiyor. Yani kim başkan olacaksa sistem onu buna itiyor. Ee, evet. bu, bu tabi e, Türkiye bakımından e, hayırlı bir şey değildir <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir sonuç değildir seçimlerinde aynı anda yapılması da buna tabi e, tabii, tabii yani başka elde birçok imkan var yani meclise karşı kullanabileceği meclisi denetleyebileceği nedir işte seçimlerle aynı zamanda yapılması aynı zamanda meclisi fes edebilmesi e, yani bütün bunlar ya şöyle şeyler olacak mesela Seçimi kaybediyor başkanın partisi. Başkan meclisi feshedip edip yeniden seçime götürecek. Kazanına kadar. Evet. Yani bu, bu, bunlar hepsi mümkün. Ama tabii ki burada yani gerek başkanlık rejiminin çıkış nedenleri gerek iktidarın kişiselleşmesi nedenleriyle başkanlık rejimine zaten kuşkuyla bakmak lazım. Güvensizlikle bakmak lazım. Yani işte o ayrım bence çok önemli. Yani e, diktatörle e, açık bir bir başkanlık mıdır? Anayasa mıdır? Yoksa kapalı bir anayasamıdır? mıdır? Buna e, bu ayrımı yapabilmek lazım. Yani. Evet. evet süreyi de bitirdik. E, doldurduk. Evet çok teşekkür ederiz. Bu anayasa konusundaki değerlendirmelere gelecek hafta. Profesör Murat Sevinç'le devam ediyor olacağız. Fakat çok açık gözüküyor ki referandumdan hayır çıkması hayırlı bir sonuç olacak. Ben şu duyuruyla kapatmak istiyorum. Daha önce oy ve ötesi ile sandık müşahitliği konusunda çalışmıştım. Buradan duyurmuştum. Oy ve ötesi referandumda yer almayacağını yalnızca eğitim vereceğini açıkladı. Fakat başka kampanyalar var. Benim dikkatimi çeken kampanyalardan bir tanesini duyurmak isterim. E, Demokratik İtiraz Hareketi. E, İtirazhareketi.com e, sitesinden ya da artisen.org e, sitesinden ulaşmak mümkün. %50 artı sen şiarıyla e, yola çıkmış bir Kampanya ee, içinde oy ve ötesinden e, bir takım e, insanlar da var. E, benzer bir organizasyonel e, sistematik bir e, çalışma e, görüyorum. Özellikle 18-24 yaş gençleri arasında sandığa gitmemeyi düşünen, oy vermemeyi düşünen geniş bir kesim olduğu anketlerden e, bize yansıyor. E, i̇tiraz hareketinin harekete geçirmeye çalıştığı kesimlerden bir tanesi de bu. Eğer referandum konusunda dinleyenler arasında bir şeyler yapmak isteyen, bir kampanyanın parçası olmak isteyen varsa, itirashareketi.com ya da artisen.org sitelerine bakabilir. Bu hafta konusu. Lyon Bey, acaba son bir Buyur. şey söyleyebilir mi bir dakika bir kere bu itiras hareketi demokrasi için birlik hareketiyle birlikte çalışıyor şimdi bence bu umut verici bir işaret. İkincisi de tabi. Burada e, referandumda bence en önemli olan şey katılım oranı. Çünkü matematiksel olarak sabit ki eğer katılım oranı yüzde 85'i aşarsa e, hayır çıkma e, olasılığı e, çok çok yüksektir. E, katılım oranı yüzde 85'i altında kalırsa o zaman e, düşüyor. Bir de bunu akılda tutmak lazım. Yani burada kimin hayır kimin evet diyeceğinden daha da önemli... Katılımın sağlanması bence. Evet. evet. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ee, Rıza Türmen bugün konuğumuzdu. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben Haftaya çok teşekkür ederim. Mutlu görüşmek edeyim. üzere. Görüşmek Sağ üzere. olun. Açık bilinç. Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Bil ve Selahattin Çolak, Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.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 Çıkkastı.